Genç Havan, hazırlayan ve sunan Olcay Meşe. Merhaba, Gençlik Programı'ndan, Genç Havan'dan yine merhaba diyoruz Radyo Havan dinleyicilerine. Acısıyla, tatlısıyla bir Mart ayını da geri, geride bıraktık. Ee, malum yine her hafta tekrarladığımız bir gençlik. Neler yaptığına bakacak olursak 13 Mart'ta bir sağlık mitingimiz vardı. Onu gerçekleştirdik. 8 Mart yine Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladık. Bu hafta da dördüncü programımızı gerçekleştiriyoruz. Önemli bir konuya değinmek istedik bu hafta. Bu Mart ayının yoğunluğundan dolayı çok da bahsedememiştik ama bugüne denk geldi. 11 Mart'ta yaşadığımız dünya çapında çok üzücü bir olay e, olayla karşılaştık Japonya'da deprem Ve ardından gelen tsunami Ve yine ardından gelen nükleer santralde Kaynaklanan sızıntılar Şu anda Bütün dünya bunu konuşuyor Artık nükleer santrallerin Gerekli olup olmadığından ziyade Şu anda dünyayı saran bu Radyoaktif sızıntıları Nasıl önlemeyi, önleyeceğini Düşünürken Ne yazık ki bizde bazı yetkililer Hükümet sözcüleri, başbakanımıza dahil olmak üzere hala nükleer santralin gerekli olup olmadığı konusunda tartışmalar yürütüyoruz. Hatta tartışma da değil tamamen nükleer santrallerin gerekli olduğu konusunda bir e, yarış söz konusu. Kim ne kadar daha fazla beyin fırtınası yapıp da nükleer santrallerin sayısını artırma, artırmak için bir mücadele veriyor şu anda. Biz de buna değinelim istedik. Benim çok sevdiğim arkadaşım İstanbul Üniversitesi'nden dergimizde de sık sık yer alıyor zaten konuları. Gerek Türkiye'deki doğal yapının bozulması, yine HES'lerle ilgili de bir yazımız vardı Genç Havan'da. Onun yazarı diyeyim artık Özge'ye, Özge Vatandaşlar konuğumuz İstanbul Üniversitesi 3. sınıf arkadaşımız. Tabii kendinden dinleyeceğiz bilgileri. Bu hafta onunla Japonya, Japonya'da meydana gelen bu e, deprem sonrasında yaşanan e, radyoaktif sızıntı ve Türkiye'de nükleer santraller ve bunun gibi birçok e, Türkiye'deki doğal yapıyı bozan ve tehlike o tehdit oluşturan e, birçok konuya değineceğiz bu hafta. Merhaba Özge, hoş geldiniz. Merhabalar, öncelikle. hoş bulduk. Ben böyle uzun bir girişten sonra direkt hiçbir şey dememe gerek kalmıyor. ...konu aslında yeterince gündeme getirilmiyor ya da geri planda kaldı gene. Neden geri planda kaldığını tabii tartışılır ya da hani basının da ne kadar yanlıyansız yansız olduğuna da alakalı. Şu an ama biz hani madde madde neden hatalı, neden nükleer Türkiye için büyük tehlike getiriyor, neden... Hükümet tarafından dayatılıyor. Aslında bilmediğimiz bazı imzalanmış sözleşmeler mi var? Haberimiz olmayan, verilen tavizler mi var? Onlara değinmeye çalışacağız. Ee, en başta hani Amerika, Fransa, Almanya dünyada en çok nükleer reaktör sahibi olan bu alanda hani daha çok ön planda olan. Amerika bile nükleer sanayinin ana vatanı kabul ediliyor ama 10 yıllık, 15 yıllık gelecek Planında hiçbir mali kaynağını radyoaktif enerjiye şu an ayırmıyor ve yeni temiz enerjiyi ön plana aldı. Bütün dünya artık yenilebilir enerji kaynaklarına kayıyor. Yani bu Hele Japonya örneğinden sonra faciasından sonra işte Almanya'sı, Fransa'sı evet, evet. geri adım attı. Almanya'da e, Ekim ayında de, evet, evet Ekim ayında 7 tane nükleer santralin tekrar yapımı için, onarımı için daha doğrusu bir karar alınmıştı. Bütçe hatta ona göre uygulanmaya Hı -hı. başladı. Ama son yaşanan felaketten sonra geri ha, adım atıldı. Ne pause ne olursa olsun Kesinlikle kapatacağına dair kararlar aldı Evet ve 100.000 bin kişi falan yaklaşık herhalde bir Almanya'da halk sokağa indi diye biliyorum bu patlamanın hı hı. üzerine baskı oluşturuyorlar. Bizde tabi Akkuyu örneği en tehlikeli çünkü Ecem İşfayatlı'nın üzerinde bulunması artı bir de nükleer hani reaktör sistemlerinde soğutma çok ciddi bir problem. Tabi şu anda onun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani o da evet evet. Konya'da evet, en büyük evet. problem o. Yalnız bizde tam tersi yani e, bunun gerekli dediğim gibi gerekli olup olmamasından ziyade hala dünyanın e, nükleer e, gücüyle kendini temsil ettiğini düşünen e, görüşler sunan insanlar var hala 3 değil 10 santral yaparsak biz dünyaya evet, meydan maalesef. okuruz zihniyetinde şu anda yönetiliyoruz. Şöyle bir şey var bir de o Rusya ile yapılan hani sözleşmenin maddelerine de değinmek istiyorum. Bu %51'i Ruslarda olacak bir proje olacak ve biz nükleer yakıt çubuğunun yedek malzemelerini bir sorun çıktığında tüm malzemeleri onlardan almak zorundayız. Hiçbir şekilde bağımsız bir santral olmayacak. O birinci şey yani bunu savunanlara bilhassa iletmek istiyoruz. Kendi şeyimiz olacak işte kendimiz bir güç oluşturacağız Hı -hı. baskı unsuru Hı -hı. tamamen öyle bir şey yok tamamen yanlış. Bu biraz daha işte e, sevimli görünüyor. Da aynen kamoyunda işte sıcak bakılsın nükleere diye dayatılan bir şey. Yoksa alt yapıyı düşünen çok kimse evet. yok. Medyanın da tabi bu yönde müthiş bir desteği var. Ya ilginç olan şu, bir de sadece Türkiye medyasını da suçlamamak gerekiyor. Tüm dünyada da böyle bir şey var. Her ne kadar okusak da işte e, radyoaktif seviye şuna yükseldi, e, normal seviyenin 4 bin katına yükseldiğini okudum ben bugün. Yalnız hala bununla ilgili yeterli bir kamuoyu yaratılmadığını düşünüyorum ben. Mesela biraz daha geriye dönersek her bir domuz gribi vakası atlattı hı hı. dünya. Yani domuz gribi vakasında bütün sağlıkçılar, yandaş olmayan diyelim, e, sağlıkçılar çok önemli olmadığını, e, yeterli önlemlerle öldürücü bir düzeyde olmadığını söylediler. Yalnız e, yine bütün dünyada, ne yazık ki çok fazla bir e, kamuoyu yarattı bu. Bilip bilmeden o kadar çok şey konuşuldu ki. Tabii pat diye hemen bir aşısı üretildi. Normalde biz sağlıkçıyız. Bu koşulları evet, biliyoruz. Klinik çalışmaları tabii, nerede tabii, bu? Aynen öyle. Yani yaklaşık 2-3 ayda ortaya çıkmış bir aşı. E, milyonlarca aldık biz de Türkiye olarak. Evet. Ve bütün dünyaya e, bu şekilde dağıtıldı. Ve anında bitti olay. Yani aşıdan dolayı değil elbet. ha Bir süre tartışıldı olalım mı olmayalım mı? Sağlıklı mı sağlıksız mı? Tabii doğru söyleyenlere hiçbir şekilde kulak asılmadığı için... Bu şekilde bir domuz gribi vakası atlattık. Şu anda geriye dönüp baktığımızda kimse hatırlamayacaktır böyle bir olayı. Bu de keçi gribi olarak öyle bir patladı, söndü, Ama, geçti. <gülüyor> on ne yazık ki pek ilaç e, şirketlerince evet. önemsenmedi. <gülüyor> yani olay böyle bir şey. Şimdi e, dünyayı kasıp kavuran e, bu beladan, radyasyondan kurtulmak için bir takım önlemler alınacak elbette. Önce bütün ülkeler kırmızı alarma geçecek. Tabi borsaları düşünmek gerekiyor, yatırımcılara düşünmek gerekiyor, her şey bir anda yok olacak. E ne yapmak gerekiyor? Örtbas etmek gerekiyor, korkulacak bir şey yok. İşte ölümcül seviyede değil, sadece işte 20 kilometre çevresinde radyasyon görülüyor. Yani... Bu Japonya Başbakanı'nın... Bir bakanın daha doğrusu suyu içip radyasyon yoktur demesi. Çok tanıdık geldi çok, nedense. Çok tanıdık bir sahne. 86'lı yıllarında gene Cahit Aral Çernobil faciasından sonra çayı içerek. Hatta şey işte radyasyonlu şey. çay daha lezzetli. Dönemin Ve başbakanı alayı, Özal alayı, olsun şey. evren olsun kemiklere iyi gelir şeklinde insanların kaderiyle yani kanserden ölen milyon bir sürü insanın kaderiyle dalga geçildi. Kesinlikle öyle yani. Bunu bilmiyorum artık görmek bu kadar mı zor? Veya biz evet. çok fazla üzerine düştüğümüz için mi çok net görüyoruz? Açıkçası buna hala ben çözüm üretemedim. Ama sıkıntı işte yani tamamen sermaye e, gruplarının canı sıkılmasın diye bazı şeylerin örtbas evet, edilmesi. çevrilmesi gerekiyor. Hatta yani son geçen hafta yine okuduğum bir yazıda e, şey diyor Amerikalı bir iş adamı. Japonya'daki yaşanan felaketten sonra diğer iş adamlarını oraya yönlendiriyor ki işte depremden sonra büyük bir yatırım alanı bize açıldı diye. Yani çok gerçekten trajikomik bir durumdayız şu anda. Birileri sürekli insanların acılarından faydalanarak sırtından para Tabii. çıkarıyor. Ve Ben şuna da değinmek istiyorum. Dünyada birçok sıkıntı yaşanıyor depremler işte doğal afetler olsun savaşlar olsun birçok yere de yardım etmeye çalışıyoruz ama bizim 99 senesinde yaşadığımız büyük depremden sonra Japonya'dan çok fazla bize hem maddi olarak hem ekip olarak çok destek geldi onlar çünkü bu deprem olayını yıllarca yaşamış evet. şu anda hala yani onun şokundayız biz tabii bu kadar deneyim olan bu kadar önleme sahip olan bir ülkede bu felaket yaşanıyor bize çok fazla destekleri olan bir ülke ama nedense bizde Japonya'ya karşı bir antipati var anlamadım kesinlikle öyle sanki orada yaşanan felaket ha nükleer sızıntı da sebep değil buna elbette tüm Türkiye'yi etkisi Türkiye diyorum, özür dilerim dünyayı, dünyayı etkisi alt alan bir durum ama e, yani yine bencil e, bir bencil söyleme olacak yaklaşım, e, evet. buna önlem almalıyız falan derken orada bir felaket yaşandı binlerce insan öldü şu anda binlerce insan evsiz hala hadi onu da geçiyorum hala ölümle burun buruna oradaki evet, insanlar şu an o reaktörlerde soğutmaya çalışan işçileri hatta yoksul insanlardan muhtaç insanlardan seçiyorlar ve hayatları pahasına orada işte Kesinlikle çalışıyor. Öyle. Ama bizde hala bile bile. yani Japonya'daki bu yaşanan felakete karşı bir duyarlılık oluşmamış durumda. Evet. Geçen hafta, gerçi ben gidemedim Özge biraz senden alalım. Ha, Geçen hafta miting, bununla düzenlendi. ilgili bir evet miting vardı. E, Mitingler karşı platform ve işte meslek odalarının, IMOK'un tertiplediği bir mitingdi. Katılım aslında tabii gene öğrenciler açısından kötüydü. Ona da maalesef değinmemiz lazım. Neden öğrenciler böyle çevre olaylarına duyarsız kalıyor. Ayrı bir konu. Hı hı. Ama genel olarak e, etkili bir miting oldu. Tüpçü başbakan istemiyoruz dedik. Hı hı. <gülüyor> Oradan taleplerimizi dile getirdik. Hatta e, iki mektup Japonya konsolosluğundan gönderildi başbakana. Kesinliklere karşı durulması gerektiği. Hatta odalar da işin içinde olduğu için mühendislik odaları olsun bu nükleerle hı hı. ilgili. Konusunda uzman kişiler yani artık dile getiriyor. Türkiye kesinlikle uygun bir ülke olmadığını. Hele hele Mersin Akkuyu'nun fayatta üzerinde olması bir numaralı zaten risk. Hı hı. Artı işte deniz suyu kullanılıyor soğutulurken. Akdeniz en sıcak denizlerden biri. Hem kesinlikle maliyet öyle. açısından çok yüksek maliyet gerektirecek. Artı enerji kaybı ve zaman kaybı getirecek. Yer olarak çok yanlış. Ki kaldı ki ben Türkiye'nin neresinde olursa olsun yani bir en basitinde bir ulaşımda bir treni bile doğru Kesinlikle düzgün ak aksamadan götüremeyen bir ülkeyiz. Yani bunu biz özellikle sağlık alanında çok Sağlıkta, konuştuğumuz için. Sağlıkta eğitimde öyle. Alt yapı Türkiye'de tek büyük sorunlardan biri de e, alt yapı eksikliğidir. Yani evet. bunu biz sağlık alanında zaten çok yaşadık. Yani bu küçük çapta olan şeylerde bu sıkıntı yaşanıyorsa sen koskoca bir nükleer yani santral bu için e, kesinlikle bu kadar böyle bir şey kotaramaz diye düşünüyorum kesinlikle yani. öyle. Ki kaldı ki görülemeyen hani öngörülecek ön hatalar var bir de öngörülemeyecek hatalar işte riskler oluyor. Nükleer santrallerde birçok kaza hiçbir şekilde öngörülemiyor mühendisler tarafından tabii, tabii. da. O anda gelişen bir şey oluyor. Hiç hesaba katılamayan şeyler oluyor. O yüzden önlem alma gibi bir durum söz konusu değil yani. Direkt onu santrale kazma vurulacak başbakan tabiriyle. Hı hı. Bu kazma vurulduğu anda o silahı beynimize tetiği dayamış oluyoruz. Yani bunun geri dönüşü olmayan bir şey. Bunu herkesin görmesi lazım. Tabii herkesin e, gördüğü bir olay yaşadı tabii dünya yine. Bir Çernobil olsun. Çernobil'in e, daha izleri silinmemişken yani. Tabii tabii Hiroşima'ya yani. atılan bir bomba. Biraz ara verelim istersen güzel bir şarkıyla... Hı hı. ...konumuza uygun bir şarkıyla devam edelim...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 Özge bu e, nükleer santraller sadece tabi tehlikesiyle de kalmıyor veya yani yine bir güç unsuruydu aslında. İşte şunu yaparsak e, dünya bize şu kadar saygı duyar, bu kadar saygı Kireştiş, duyar. Küreştiş falan öyle. yalnız çınaları, yani ama... bunu yapmakla kalmıyor. Rusya üstlendi zaten bunun yapımı. Hı -hı. Bununla ilgili bir de e, yer konusunda e, bir evet. durum var. Onu senden dinleyelim istersen. Bu Rusya ile yapılan anlaşmanın Yedinci maddesine göre Rusya'ya 59 yıllığına Akkuyu'yu yani bölge olarak santralin yapılacağı bölgeyi tamamen tahsis Tavsiye. etmiş oluyoruz. Fiili olarak başka bir ülkeye toprak vermiş oluyoruz yani başka bir deyişle. Bu örneği aslında HES'lerde değil, elektrik santrallerde de görmüştük 49 Hı -hı. yıllığına, Tabii. vadiyi, tamamen dereyi, ormanı. Başka ülkelere, yerli, yabancı, ortak şirketlere teslim eden zihniyet aynen devam ediyor tabii, burada yani da. Yani herhangi bir durumda senin oraya e, Gerekse, hükmetmen söz konusu seni, evet, oraya artık. sokmayacaklar tabii, bile. Tabii. Onlar söz sahibi olacak. Ve istediği devlete çekildiği anda gözü kapalı aynen verecekler. Aynen öyle. Türkiye Türkiye'de buna hiçbir şekilde karşı koyamayacağız. Evet o maddenin devamında işte Rus tarafı istediği anda anlaşmayı... Başka bir ülkeye ya da başka bir şirkete devretme hakkına da sahip. Hı hı. Bu demek oluyor ki yani tamamen ucu açık bir şey. Zaten sözleşmeye tek tek değinmiyoruz ama tüm maddeler bu şekilde ucu açık ve hepsi aleyhte maddeler. Ülke açısından bizim tarafımızdan. O yüzden buna biraz dikkat çekmek istedik yani. Ya bir de şey çok ilginç. Yani Türkiye'de yani her ne kadar medya yanılsa da bu konunun üstünü örtmeye çalışsa da yine güçlü bir kamuoyu oluştu. Evet, yerel direnişler var aslında onlardan Hı -hı. görmemezden gelmek olmaz. da gene bir platform var, 3 yıldır falan var Hı -hı. yanılmıyorsam bu imzalandığı andan itibaren. Onlar da gene Sinop'ta gene öyle işte çadırlar kuruldu, nöbet tabii, tutuldu tabii. falan. Yani yerel direnişler zaten çok büyük bir şey evet. sağladı. Yer sağladı fakat zaten Türkiye'nin yüzde altmışı da bu santrallere kesinlikle hayır cevabını verirken yani nasıl oluyor da dinlenmiyor. Birileri, yani birileri bizim adımıza bizden daha çok şey biliyor daha çok yetkiye halkı nasıl, sahip ya yani Bölge sanki. halkı gerçekten bu konuda çok duyarlı insanlar. Yani her şeyini açıp okumuş bilgisini edinmiş evet. bir şekilde karşısına çıkıyor insanı fakat. Bölge halkının da geçti yani Türkiye'de %60'lık bir ret alıyorsan sen bu nükleer santral yapımında ya bir en azından düşünmen yani. lazım. Ben hüküm, hükümdar değilim yani halk yani burada nereye bir şey diyor hayır sadece tabii bu nükleer santraller için değil her konuda böyle. Evet. Nereye gidiyoruz? Su sorduruyor bir kez daha. Yani insanlar artık ne yapmalı da sözünü dinletmeli bu hükümete. Evet. Sözcülere. Bunun hukuk yollarına tıkadıkları için farklı yollar açılıyor. O zaman da sıkıntı oluşuyor. Kesinlikle öyle. Ya büyük bir sıkıntı ile yine karşı karşıyayız. Yani umarım açılmaz zaten nükleer e, santraller. Ama açıldıktan sonra da. Allah yardımcımız Artık olsun her şey çok diyerek geç yani. kesinlikle öyle yani herhangi bir doğal afet bile ben beklemeye gerek kalmaz. Kesinlikle Aynen. öyle herhangi bir kazada yani çok gördük aşamasında. sigarasını yakmak için e, bilmem Aynen. kaç bin derecelik e, ısıya yaklaşıp can veren e, e, biz doğal insanlar Biz doğalgazı şey kibritle kontrol eden millet yani çakalım bakalım sızmış mı falan diye o yüzden tehlikeli bir de şöyle bir şey var da yapılacak. Sinop'ta bir de düşünülüyor. Hı hı. Akkuyu imzalandı. İnsanlar şöyle düşünmesin yanlış bir algılama. Akkuyu'da yapılacak. Bize gelme. Biz Çanakkale'deyiz. da işte Van tarafına gelmez. Sadece o bölgeyi etkileyecek bir şey kesinlikle değil Dünyayı yani. Dünyayı etkileyecek. Dünyayı etkileme gücü var. Artı zaten şu an aslında çift çapraz ateşteyiz. Ermenistan'da ve Bulgaristan'da tabii, tabii. mevcut iki tane nükleer santral ve var. Bulgaristan yani o da yine soru işaretleri. Bu Çernobil'den en fazla etkilenen evet. ülke olarak şeylere girdi, listelere girdi. Ve şu anda Romanya'da da yanlış hatırlamıyorsam Romanya'ydı. Orada da yine bir nükleer santral Proje yani. şeyi var, isteği var. var. Tabi tabi yine orada biraz daha halk artık yanlış mı bilinçlendirdi bilmiyorum. Orada daha çok evet oyu çıkmış Türkiye'ye göre. Hı -hı. Türkiye ve Romanya bu konuda Gayet ısrarcı ülkeler arasında yer alıyor. Rusya kendi içinden bir örnek vermek gerekirse Rusya'nın Balakova diye bir bölgesinde hı hı. 15 yıldır nükleer projesi getirmeye çalışıyorlar. Fakat referandum sonucu 15 yıldır hayır çıkıyor. Ve 2005 yılında hükümet geri çekiliyor artık. Tamamen programından çıkarıyor nükleer hı hı. santrali. Bu da bir örnek aslında bize hani Rusya gelecek yapacak diyoruz kendi halkı bile kabullenmiyor. Biz burada gene şamara olanı pozisyonundayız dünyay, türkiye deney, olarak denek e, her türlü şey bizim üzerimizde uygulanıyor yani Aynen. ben yine sağlık alanındaki örnekler ya yani küçük örneklerle aslında çünkü nükleer santral sonucu oluşan felaketle de kıyaslanmayacak derecede küçük kalıyor çünkü yaşadıklarımız aynı sıkıntıyı tsk'de de çektik işte hiç dünyanın evet. hiçbir ülkesinde uygulanmayan bir türkiye yöntem Türkiye ilk olacak Türkiye bendi. bunu denedi ve şu anda o kadar büyük yanlışlar, eczacıyı o kadar büyük sıkıntılara sok bir yöntem ki çoğu eczacımız dayanamayıp eczanesini kapattı. Hala sıkıntılar yaşanıyor. Yani Temmuz ayından itibaren aktif bir şekilde işleyen İTS e durumu çok fazla sıkıntıyı da birlikte getirdi. Kaçakçılığın önünü kapatacak derken Oy son durumda çıktı ama. bir evet. aydır e gözaltılardan bahsediyoruz. Mesela Amerika bunu kendine örnek aldı diye yine... SGK'dan olsun İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden olsun baya bir şey çıktı bu konuda söylenti çıktı işte Amerika'ya örnek olacağız şöyleyiz böyleyiz. Amerika tabii yani bu yöntemi ne kadar uygular bilmiyorum. Aynı şekilde yani Türkiye'de denenecek Almanya, Fransa yani bütün dünyanın güç unsurları bundan vazgeçmişken... Evet. ...Romanya, işte Bulgaristan, Ermenistan, Türkiye gibi daha e, yani üçüncü kuşak ülkelerinde üçüncü bunun yakın, denenmesi, yani. uygulanması... ...yani o, o soru işaretlerini şey yani. aslında yerine getiriyor. Ha şunu da düşünmek lazım... Ee, o bölgeyi yok etmiyor. O bölgeyi yok etmeyecek. Bütün dünyayı yok evet, edecek. Çok geniş etki Kesinlikle olacak. Kesinlikle öyle. Yani, yani hadi Amerika, Almanya, şudur budur bundan bir kazanım sağlayacaktır. Belki kendi ülkesinde değil ama işte Rusya bize e, bu öneriyi getirdi ve bu Rusya işletecek bunu. Tamam, maddi olarak belki e, çok fazla sermaye getirecek onlara. Ama etkilenen yine bütün dünya halkı olacak. Evet. Bütün dünya insanı olacak. Ya onu nasıl e, düşünemiyorlar gerçekten hayret verici. Bir de maliyet demişken gene bu Rus yapımı olacağı için santral herhangi bir malzeme gerektiğinde ya da işte yedek parça gerektiğinde Amerika'dan alayım Fransa'dan alayım nerede ucuzsa oradan alayım diye bir şansımız olmayacak. Rusya'dan almak zorunda olacağız bu da tek satıcının bulunduğu bir piyasada malın fiyatını tek satıcı belirleyecek evet, ve biz ona mahkumuz yani ne kadar fiyat biçerse onu vermek zorundayız. Bunu da hani Türkiye'ye mali kazanç sağlayacak bu santral falan diye böyle göz boyamaya çalışıyorlar. Ona yönelik bunu da söyleyelim yani. yani söküm şöyle, aşamasında sigorta kapsamında değil söküm maliyetin tamamen bizde olacak. kurulum maliyeti bizde olacak. Onun dışında mesela bu kurulan e, santrallerle ilgili iş alanında da bir sürü istihdam yaratılacak diye getiriyor evet, önümüzde. Evet aynen. E, de yapan, aynı. Tabi, ta yapan başka görmüştüm. bir ulusun şirketi. E, tabi ...yine oğlusun çalışanları yer alacak burada. O yalanı zaten artık yutmuyoruz. O kadar çok geldi ki başımıza. E, yurt dışından bir şirket alacak. O işletmeyi işletirken yöre halkına e, iş vaat edecek. Yani bu zaten yalanı ortada bir durum. Evet. Bunu hatta ES projelerinde de işte o bölgenin insanına araba vereceğiz size. iş imkanı sağlayacağız deyip kandırılan işte... Ya ...başka bir de işte rüşvetle... İnsanları kendi yanlarına çekmeye çalışmışlardı. Ama gene görüyoruz aslında tepkiler sonucunda geri çekiliyor. Danıştay'dan durdurma mutlaka, kararları çıkıyor, mutlaka. iptal kararları çıkıyor, lisanslar iptal ediliyor. Ama pratikte uygulanıyor mu? Tabii maalesef gene uygulanmadı. örnekler oluyor. Gene bu Rus devletinde proje şirketi atıkların ve depolanmanın bedelini... ...ülkemiz hazinesinden ve hatta bizden vatandaşlardan tahsil edilecek... Bu da ayrı bir mali yük. Her şey zaten yine vatandaşın cebinden Aynen, Biraz çıkacak. Biraz önce de bahsettik ya herhangi bir malzeme istendiğinde diğer ülkelere bakmaksızın oradan almak zorunda kalacağız. Evet. E kim nasıl alınacak bu yine insanların cebinden evet. çıkan yok vergiyle yok işte akaryakıttı şuydu buydu derken yine insanların cebinden alınacak şeyler. İstersen bir şarkı arası verelim evet. tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Ah ölüler gibi ardımda bırakıp güc çaresini ayrılık anı bu sisli şarkıyı dırmaklar gibi akıp uzun uzun terk ediyorum bu kendi Ah ölüler. Şarkılar bir çığlığa sığınmaksa şimdi Sonsuz bir yangın gibi Sevmesem öyle kolay çekip gitme Yaralı bir kuş gibi Şarkılar bir çığlığa sığınmaksa şimdi Sonsuz bir yangın gibi Sevmesem öyle kolay çekip gitme, yaralı bir kuş Kumral bir çocuk, yazı küsü bu. Şarkılarla geçtim, aranızdan yalnızlar gibi. susu uzun uzun düşünüyorum bu kendi. Ah bir aşk gibi. Şarkılar bir çığlığa sınmak Sonsuz bir yangın gibi Sevmesem öyle kolay çekil Gitme yaralı bir kuş gibi Şarkılar bir çığlığa sığınmak saşi Sonsuz bir yangın gibi Sevmesem öyle kolay yaralı bir Şimdi bu nükleer santrallerden bahsettik. Olası bir kaza sonucu nelerle karşılaşacağımızı düşünmüyoruz bile. Yalnız biraz da şuna değinmek gerekiyor galiba Özge. Kaza olmadığını düşünsek bile bildiğim evet. kadarıyla bu nükleer santrallerin ve diğer enerji santrallerin... ...yani geri dönüşümü olmayanlardan bahsedersek bir takım doğaya da zarar var. Yani atıklarından evet. yola çıkarsak bu konuda da biraz bizi bilgilendirebilirsin aslında. Nükleer bu yakıt çubukları işte hani şu an Japonya'da da sorun çıkaran esas bölümü oluyor kaza olmaması halinde bile o çubukların işte reaksiyondan sonra ortaya çıkan gene izotoplar çok hani gene yüksek miktarda radyasyonu içermese bile gene radyasyonu içeren aynı izotopları atık olarak şu an Amerika bir çölün ortasına gömüyor ve kaçak olarak bu hiçbir şekilde yasal değil bu yarın öbür gün Akku'yu da Başladığında üretim nükleer enerji üretimi başladığında bu atıklar ne olacak bu ciddi bir problem dünyada hı hı. hiçbir ülke bunun daha çözümünü bulmuş durumda değil atıklar ya işte denize gizli bir şekilde boşaltılıyor işte Kaliforniya örneği var aslında Amerika'da aşırı balık ölümleri oldu bu soğutma sisteminden dolayı nehirlere Mesela Akdeniz'de de o şekilde olacak. Alınan su sıcaklığı soğutma sisteminden geçtikten sonra 2-3 derece daha yüksek olarak geri salınacak o sulay. Hı hı. Ve bu da balık ölümlerine ona bağlı olarak ekosistemde birçok zincirleme aksaklıklara yol açacak. Bu bizim yediğimiz besinlerden tutun artık tarım, toprağa karışması zaten tarımı öldüren bir numaralı risk. Bunun önüne geçilmesi mümkün değil, çözülmüş bir sorun değil. Bu çok önemli. Zaten büyük sıkıntı şuradan kaynaklanmakta. Yani bu aktif e, sızıntılar adı üstünde sızıntı şeklinde yayılıyor. Ve e, bir iki yıl değil... Çok, çok fazla bir ve sürede çünkü yarı ömürleri evet. her maddenin farklı ya. bir 30 yıldan 40 yıldan 60 yıldan Hı -hı. bahsediyoruz ve yine söylüyorum Çernobil'de yaşadığımız e, dünyanın yaşadığı bu büyük bir sıkıntıyı hala Karadeniz kıyı kesimlerinde olan insanlar trait kanserinden işte Kazım, öyle, Koyuncu kanser Kazım Koyuncu Kazım Koyuncu kendi değilmiş, de söyledi evet, zaten ben neden. bir Çernobil faciasından dolayı e, Evet. bu kanser vakasına yakalandım diye ya bunu anlayamıyoruz galiba yani bizim... bu sene yapılan e, sağlık bakanlığının işte yaptığı bölgeye gidip Doğu Karadeniz yöresine gidip kanser sebebini araştırma üzerine bir çalışma yapıldı ve tam da gene Çernobil ile ilintili olarak buna da değinmek istiyorum işte Karadeniz'deki kanser ölümlerinin sebebi radyasyon değilmiş sigaradanmış gibi saçma Hı, tamamen komik. komik bir açıklamayla geri dönüldü biz de dedik ki hatta Karadeniz İsyandadır olarak yapılan bir eylemde hani inekler de mi iki kafalı doğuyor sigara yüzünden balıklar da mı o yüzden ölüyor diye sorduk. Yani bunu görmemezden gelmek, görmezden gelmek pardon çok saçma. Bunu insanların görmesi lazım diye düşünüyorum. Artı Türkiye güneş açısından çok müsait bir ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına değinmek gerekirse rüzgar ve güneş bir numaralı şu an. ...dünyanın yüzünü Benim, çevirdiği yani enerjiler... ...masraf olarak da çok çok... ...düşük, düşük maliyetle, maliyetle, evet... ...hatta onu rakamsal olarak... ...şimdi sıkmak istemiyorum insanlara ama... ...işte nükleeri... ...kilowatt saat başına elde edilen enerji... ...ve maliyet olarak... ...üç katı falan... ...rüzgar ve güneşe göre... ...üç kat daha fazla para vererek... ...hem de sağlıksız bir enerji üretmiş olacağız... ...ne gereği var diyoruz... ...rüzgar ve güneş varken... ...jeotermal enerji var... Güneş pilleri bugün dünyada örnekleri var. Ama olur mu tabii yani... Evet. ...doğal güzellikleri yok etmek dururken bazı bir sermayedarlara tabii, para tabii, kazandırmak tabii. dururken niye? daha düşündüren daha fazla bilim insanların kafa yormasını gerektiren uzman görüşlerini almak gibi yorucu bir e, iş üstlenmektense işi e, parası olana gücü olana teslim etmek çok daha kolay, kolay ve çok daha mantıklı geliyor. olarak evet. bize gösteriliyor bizde ya yaşamak gerçekten çok ucuz Ölmek evet. çok kolay insanların Hiç halkın değeri yok e, kesinlikle öyle e, sadece kandırılmakla e, programlanmış bir e, hayat yaşıyoruz şu anda günü birlik geçiriyoruz zamanımızı ve yine dediğimiz gibi bu radyoaktif e, maddelerin <gülüyor> 30 yıl sonra aman kim öle kim kala mantığıyla görmezden gelinmesi büyük bir sancı bizim için şu anda ve gelecekte. Biraz da şeye değinelim istersen. Yani sadece tabii Türkiye'de tek sıkıntımız bu değil. Ee, evet. Olabilecek bir e, faciayı biz biraz daha göstermeye çalıştık. Biraz daha fazla en azından kendi dinleyicilerimize, eczacı kamuoyuna bunu göstermeye başladık. Çünkü medyada dediğimiz gibi çok fazla yer tutmadı. Yine kıyaslayacak olursak bir domuz gribi nerede? Nükleer evet, sarsıntı yani, nerede? Yani. Tabii ee, bunu biraz olsun göstermek istedik. Ee, yine... Ya aslında sana soracağım çok fazla soru var. Çok e, geniş bir konu. Her Nereden bakarsan aslında işte e, konuşulması gereken bir şey. Ben Türkiye'deki daha farklı projelerden ziyade öncelikle şunu sorayım sana. E, yani bu bizim için bir tehdit. HES'ler için de öyleydi. Yani termik santralleri için de öyle. Ben Yaşadığım yer itibariyle Afşin Elbistan Termik Santralini yakından görmüş, e, olaylara yakından tanık olmuş biriyim. İstanbul havasının hep... Kötülüğünden bahsederler ee, çok fazla işte rutubetli kirli olarak gösterirler bizi bunu yaşayan e, örneklerden biriyim ben Avşin doğumluyum Avşin'de kaldığım e, 18 sene boyunca ben o havayı normal hava olarak algıladım İstanbul'a geldiğimde nefes aldığımı hissettim kaldı ki İstanbul'un havasını işte egzozlardan san, şeylerden fabrikalar yani çok fazla e, kirliliğin olduğu bir e, şehir aslında İstanbul. Kıyaslamaya baktığım zaman o kadar net görebiliyorum ki Avşin'e gittiğimde o is kokusu, santrallerden kaynaklı. Ya yani biz partiküllerin kafamızın üzerine uçuştuğu günleri gördük, hala da öyle. Yıllardır bir önlem alınamadı. Yani küçük termik santrallerinden bahsediyorum. Bizimki çok daha büyük nükleer santraller şu anda evet. konuştuğumuz ama ben avşin Elbistan termik santralini yaşamış biri olarak bahsetmek istedim özellikle. Avşin çok çok öncesinden ya ozanların bile konu aldığı bir küçücük kasabayken yeşillikleriyle özellikle deresiyle yeşillikleriyle çok güzel bir ovayken Avşin çok Elbistan ağır, şu anda şey ağacın ağasına rastlar durumda evet. değiliz. Balıklarımız alabalıklarıyla ünlü yine alabalıklarımız yok oldu. Niye? Çevre kirliliğinden dolayı çok kötü bir kömür kullanıyoruz. Orada lignit kömürü var şu anda uzmanların kullanmaya müsaade etmediği. Hava kirliliğinin çok fazla bir şekilde etrafa yayıldığını gösterir belgelerle bunu engellemeye çalışıyorlar. Ama yine de kullanılıyor. Kullanılmasının yanında yine bu işin yetkilileri özellikle söylüyor ki bir filtre takılsın. Nerede tabii <gülüyor> bizde maliyetini o düşünce. İltre ma maliyetini tırma. ikinci bir termik Aynen. santral yapmayla e, karşıladılar. Yani bu bizim en azından benim yaşadığım gördüğüm küçük bir olay olarak anlatmak istedim. Yani biz de ne kadar duyarlı davrandık ne, neler yaptık orada tartışılır elbette ama ölüm vakalarının %90'ı bizim orada akciğer kanseri. Yani tamamen o kirli havayı solumayla ilgili çünkü alternatifi yok temiz hava üretmiyor ağaçlar yok oluyor e, temiz havayı etkileyecek bir e, su kaynağımız yok e, ağacımız yok yine söylüyorum temel insan hakkı yani bu sağlıklı öyle. bir ortamda, sağlıklı bir çevrede yaşamak, temiz suya ulaşmak bunlar artık yani herkesin dünyada ulaşması gereken imkanlar ama bugün ona bile lütuf gibi artık ulaşmak için mücadele vermek zorunda kalıyoruz. Hem de tür, yani ülkemiz gerçekten hani klasik olacak doğa güzelliklerinden bahsediyoruz. Ya i̇lkokuldan beri bunu öğrettiler evet, bize. Evet yani. ...yöre insanı işte senin de bahsettiğin gibi... ...kendin şahit oluyorsun... ...bu yöre insanı bunu görüyor... Artık bir şeylerin uyanması bilinçlenmeleri lazım ama. Tabii en büyük sıkıntımız bu zaten yani insanlar görüyor yaşıyor o acıları çekiyor ama hareket yok. Şu bir gerçek ki e, mücadele yaptığın zaman evet karşılığını alıyorsun belki bedeli büyük oluyor belki çok yoruluyorsun belki ses tellerinde artık güç kalmıyor. Ama mücadele sonucu bazı şeylerin alındığını gördük bu ülkede. En büyük sıkıntımız artık mücadeleden vazgeçmemiz. Yani bu zaten böyle toplumsal olayları biraz daha kanalize eden, biraz daha önünü açan öğrencilerdir aslında. Biz yıllardır sadece Türkiye'de değil bütün evet, dünyada, dünyada örneklerini gördük. Peki, Peki bu konuda biraz üniversite şeyine geçelim. Arkadaşların tutumu ne oluyor? Ee, sadece yani nükleer santrallerle ilgili değil sadece o e, çerçeveden baktığımızda genel bir profili görebiliriz aslında. Ya senin yakın çevrelerinden başlayalım mesela nasıl bakıyorlar bu konuya? Hiç oturup konuşuyor musunuz arkadaşlar? Maalesef, maalesef işte gündemimizde genelde boyalı basın tarafından dayatılan işte saçma sapan yarışmalar, bilmem ne dizileri bir üniversite öğrencisinin yani yol boyunca hadi şahit oluyorum. Bunu konuşması, bunun kendine dert edinmesi yani çok üzücü bir şey. Senin daha öncelikli bir gündemin olmalı. Atıyorum ya çok yakınında olan şeyler işte kadın cinayetleri, nefret suçları bugün dibimizde gerçekleşiyor. Yani sokaklarda şahit oluyoruz. Bunlar dururken işte abuk subuk şeylerle zaman öldürmeleri üzücü. Bu en son iştenliklere karşı olan mitingde de İstanbul'daki 3-4 fakülte var eczacılık olarak yanılmıyorsa yeni açılanlarla birlikte toplam 2 kişi katılım ne gösterdik. Ne kadar, ne kadar acı komikçi. bir şey. Bir ve öğrencilerin ağırlıkta olması gereken bir şey hele hele sağlık alanında o tıpçılar, eczacılık öğrencileri, diş hekimleri. Nerede yani bu öğrenciler düşün, düşünemiyorum. Hani nasıl bu kadar duyarsız kalınabiliyor? Ya da Öyle mi kendilerini rahat Tabii hissediyorlar? Herhangi bir çağrı da değdiğini odamız tarafından da özellikle öğrencilere, evzacılara da büyük bir çağrıda bulunmuştuk bu mitingle ilgili. Ne yazık ki hep konuşuyoruz. Ben bütün programlarımda özellikle arkadaşlara sormaya çalışıyorum. Üniversitedeki durumlar ne boyutta diye. Her defasında da üzülerek aynı yanıtı alıyorum. Yani belki çok azız. Belki parmakla sayılacak derecede bir e, oran gösteriyoruz genele kıyaslarsak. Ama tabii şu anda bunları konuşmamız bile çok çok önemli olarak görüyorum. Bir radyo programında hem gençlerin hem eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın dinlediği bir program. Tabii bu programı bize e, veren, desteklerini sağlayan herkese de teşekkür edelim. Çünkü bu şekilde artık ulaştırmaya çalışıyoruz sesimizi. Birebir konuşmak... E, bir yayın dağıtmak pek de yeterli olmuyor galiba. Daha fazla kanalları zorlamamız Hı. gerekiyor. İnsanlar, yani Ben özellikle bu hafta bu konuya değinmek istedim. Çünkü e, her zaman olduğu gibi bunda da bir zaman aşımı söz konusu. Evet, e, yine medyanın, medyanın tabii önemli bir şey e, tanınan bir sanatçının vurulması e, üzücü bir olaydı. Ama medyada bunun bu çok daha fazla yer tutması, yer tutması kesinlikle evet. öyle üzücü bir olaydı. Yani tabii kıyaslama boyutuna varmıyorum ama bütün dünyayı kasıp e, kavuran bir olayla karşı karşıyayken herkesin buna duyarsız kalması gerçekten üzücü. Özellikle öğrencilerin başında da söyledim daha fazla toplumsal olaylara yön veren öğrencilerdir. Kitleleri yönlendirecek öğrencilerdir. olan öğrenci. Ama şu anda tam tersi söz konusu evet, galiba. Ve gün geçtikçe Kitle de azalıyor. gittikçe daha da geriliyoruz gibi geliyor bence. Hı hı. Hani bir biyoloji jenerasyon öncesine baktığımız zaman gene daha duyarlılık fazlaymış. Yani daha da öncesine baktığımız zaman tamamen hani kitleleri harekete geçiren öğrenci olmuş. Şu anda gittikçe köreliyor bu direnişçi mücadeleci ruh. Kalmadı bile diyebiliriz yani tek tük. Kesinlikle öyle. Yani tabii bunu sadece suçu öğrencilere yüklememek tabii gerekiyor. Tabii. Burada ben en önemli pozisyonu okul yönetiminde görüyorum. Evet. Okul yönetimindeki hocaların bunu istiyor. Yani evet. aynen öyle. Hocalarımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Sadece eczacılığın kariyeriyle, geleceğiyle mesleğini demiyorum. Kişisel bu. Çünkü biz biraz daha bencil yetiştiriyor yetiştiriliyoruz okullarda. Öncelikle hedefimiz mesleğimizin tamamıyla bir çıkmasa girmesi söz konusuyken daha ben, ben merkezcil davranıyoruz. İşte sanayim olsun, eczanem evet. olsun bu dertlerdeyiz. Okul yönetiminin bizi gerçeklerle yüzleştirmesi lazım. Önce kendimizden başlayıp sorgulamamız lazım gidişatımız ne diye. Böyle toplumsal olaylarda önce yani madem böyle öğrencilikte bir 80 sonrası e, kötü bir bize, gidişat gidiş var. var ve bunu yaşamış e, okul yönetimimizdeki çoğu hocalarımız bu dönemi geçirmiş insanlar ve teker teker konuştuğunuz zaman da hepsi gerçekten e, üzülerek bakıyor gelen potansiyele. Çünkü her sene azalıyor. Bilimden uzak, sosyallikten uzak, politikadan uzak bir öğrenci kitlesi yetiştiriyoruz şu anda. Buna önce müdahale edecek olanlar e, hocalarımızken ne yazık ki onlar da biraz e, sanki tabii hepsini burada kesinlikle yargılamıyorum ama e, biraz duyarsız kalıyoruz evet, galiba. genel olarak öyleler. anne hani tek tük farklı gene o anlayışı devam ettiren hocalarımız olsa da genel olarak öyleler. Yine bir şarkı arası verelim evet. seni. <gülüyor> Bolca yorduk bugün. Japon balıkçısına dinleyelim. Yine konuyla alakalı. alakalı bir Umarım bir daha böyle şiirler yazmaz Nazım gibi şairlerimiz. Bir daha bestelenmez böyle Gerek şiirler. Daha güzel, daha güneşli günlerin geleceğine dair şarkılar dinleriz bu ağızlardan, bu kalemlerden. Japon balıkçısı diyelim. Öldürdüğü Japon balıkçısı genç bir adamdı. Dostlarından dinledim. Ben bu tuzla güneşle kamalıdım. Derfor bu tanıdık zaman kimi Thank you. Thank Yaklaştık programımızın sonuna Özge sana soracağımız Senden dinleyeceğimiz Çok çok fazla şey var Ama ne yazık ki süremiz kısıtlı Yavaş yavaş bitirelim Programımızı ee, Son sözlerini son alalım senden de. Ben bu işte gene Çernobil'in 25. yıl dönümü olacak Bu sene Nisan ayında İki miting düzenleniyor ondan bahsetmek istiyorum 24 Nisan'da İstiklal Caddesi'nde olacak bir diğeri de 26 Nisan Kadıköy meydanında Hı -hı. olacak. Duyarlı insanlarımızı sadece yöre halklarını değil tüm mesleklerden, sağlık alanından öğrencilerimizi bekliyoruz. Yani alanlarda sesimizi yükseltelim, nükleere hayır diyelim, doğaya talanı hayır diyelim. Bugün estetide hala devam ediyor. İşte sadece nükleer değil de termik santral devam ediyor. Tüm bunlara topyekun hayır demek için, sesimizi yükseltmek için herkesi mitinge buradan çağırıyoruz. Biz de bununla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız zaten. Ee, yalnız... Çok fazla karamsar konuştuk galiba. Evet. Azız dedik, bağırmıyoruz, sesimiz duyulmuyor dedik ama e, mütevazide olmayalım çok fazla istersen. Umutluyuz aslında. Evet, iyi kötü ee, bir şeyler yapılıyor, bir genelde karşı duruş sergileniyor. E, i̇stiyoruz ki herkes bizim gibi olsun, herkes duyarlı olsun. Bunu söylerken de çevremizdeki çok fazla mücadele veren, çok fazla güç harcayan, sarf eden arkadaşlarımıza da biraz haksızlık oluyor galiba. Bu... Doğa bizim, geleceğimiz bizim. Ne yapıyorsak geleceğimiz için yapıyoruz. Bunu diyenlerin sayısı da e, içinden de söylese aslında fazla. Azım sanmayacak derecede fazla. Evet. Nedenle, bu potansiyele sahip çıkalım ve daha da yükseltelim diyorum. Tabii herkes e, yanındaki insanları anlatsa gerçekten duyar. Çünkü herkesin Duyarlı olması gerektiği bir konu aslında. Çünkü hı hı. yanı başında kendisi çekmese bile ileride torunları çekecek bu sıkıntıyı. Birazcık o vicdanını yoklasak, biraz gerçeklerle yüzleşmesini sağlasak evet. aslında o çok fazla daha rahat kitleye ulaşabileceğiz. Biz biraz daha rahat bir yaşam arzulayan toplumuz çok yorulduk. İşten çok yorulduk, kandırılmaktan çok yorulduk, sömürülmekten çok yorulduk. Evet. Belki sesimiz artık yetmiyor bağırmaya, belki bağırmaktan yorulduk. Ama bir şeyler yapmasak gerçekten sonumuz hayra alamet olmayacak. O nedenle bizi dinleyenlere de özellikle buradan çağrı yapalım. Madem bugün böyle bir konuya yer ayırdık, eğer bunun etkili olacağına inanıyorsak dinleyicilerimizden de bu konuda destek bekleyelim ve o gün Nisan'ın 24'ünde ve 26'sında büyük bir kalabalıkla orada geleceğimiz için doğanın korunması için el ele mücadelemizi alanda sürdürelim diyoruz ve Kapınışı. bu haftaki <gülüyor> programımızı kapatıyoruz. Tekrardan teşekkür ediyoruz Özge sana. Rica vakit ayırdığın için, bilgilendirdiğin için. Rica ederim. Görüşmek üzere haftaya tekrar Genç Havan'la birlikte sizlerle olacağız. Thank you normally for keeping me empty We are living in this Sak var el ok, çemi deda, Geçeceğim o işte ba, de ba, maca de da. de de De Sakparelo, çemi deda, deda, deda. Sakparelo, deda. Şevang hazırlayan ve sunan Olcay Meşe